Günaydın. Haftanın sonuna doğru bir yandan yaşanan bütün değişimlere uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da olumlu yeni değişimler için çabalıyoruz belli ki. Programımıza bu Perşembe günü yine Change.org'da birbirinden yeni ve farklı değişim çabalarıyla başlıyoruz. Bakalım insanlar ne gibi değişimler istiyorlar? Cem Hayran tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Kırım sürgünü için bir anıt yapılması. 1944 yılının 18 Mayıs günü yarım saat içinde harekete geçirilen ve ancak günlük eşyalarını almalarına izin verilen Kırımlıların çocuk-kadın ihtiyar farkı gözetilmeksizin en ağır şartlarda sürgün cezasına mahkum edildiğini söyleyen Cem, sürgüne gönderilen insanların trenlerde kapalı yük ve hayvan vagonlarında taşındığını, kapı ve pencereleri açılmadığı için havasızlık, pislik, açlık ve hastalık yüzünden ölenlerin sayısının bırakıldıkları yerlerdeki iklim şartlarının uyumsuzluğu nedeniyle ölenlerinkiyle birlikte hepsini sayarsak %46'sını bulduğunu söylüyor. Şu ana kadar aldığı imzalarla ve yorumlarla kampanyanın Türkiye'deki Tatarlar tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/kırım adresini ziyaret edebilirsiniz. Vermeyoz Anadolu İsyanda isimli topluluk tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi Malatya İnönü Üniversitesi eski rektörü Prof. Fatih Hilmoğlu'nun tedavisinin tamamlanması için serbest bırakılması. 60 yaşını gelmiş bir bilim adamının kaçma ihtimali ve şüphesiyle tutuklu tutulamayacağını söyleyen kampanya sahibi grup, Profesör Fatih bir insanın yaşayabileceği en büyük dramlardan birini yaşadığını, cezaevindeyken 22 yaşındaki oğlunu kaybettiğini, bir yandan kanserle savaşırken cenazeye katıldığını ama geceyi ailesiyle evinde geçirmesine, taziiler kabul etmesine dahi izin verilmediğini anlatıyor. Eski rektör Fatih Hilmioğlu hasta haliyle ailesiyle ve acısıyla baş başa kalamadan cezaevine dönmüş. Profesör Fatih Hilmioğlu'nun kaldığı ve tedavi gördüğü Avcılar Murat Köllük Hastanesi hastalığı ilerleyen Hilmioğlu'nun daha kapsamlı bir hastanede kontrol altında tutulması gerektiği kanaatinde olduğu halde Profesör Fatih Hilmioğlu mahkeme kararıyla tekrar cezaevine gönderilmiş. Yetkililere yönelik yazdığı mektuba vicdanlarımız sızlıyor diyerek başlayan Anadolu İsyandadır grubu bu ülkenin yetiştirdiği Rektör olarak ülkesine hizmet etmiş bilim insanlarından biri bir mahkemenin vicdandan yoksuz kararıyla henüz hüküm dahi giymemiş iken cezaevinde ölüme terk edilmektedir diyerek verilen karara tepkisini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslenen kampanya sahipleri Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tarih önünde müşküle sokacak. Bu halin ortadan kaldırılması için Profesör Fatih Hilmoğlu'nun tedavisini sürdürebilmesi için bir an önce özgürlüğüne kavuşması hususunda Gereğini bir an önce yapılmasına talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org taksim Fatih Rektör adresine ziyaret edebilirsiniz. Dün haberini yaptığımız jimnastik salonu kampanyasına benzer bir sporla ilgili kampanya da Murat Dilek tarafından İstanbul'da başlatılmış. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi Burhan Felix Stadı'nın Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nün stadı olması. 105 yıllık maziye sahip olan, kurulduğu yıllarda ülkede futbolun gelişimine büyük önem gösteren ve o zamanlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Faspor gibi takımların bulunduğu 1. Lig'de Yıldızlar Karması diye adından söz ettiren Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nün kendi stadı olmadığını, Halbuki kulübün kurucusu Burhan Felek'in de adını taşıyan Burhan Felek stadının takıma ait olduğunu ama takımın kendi stadında maç yapamadığını söylüyor Murat. Her maçını deplasmanda oynayan bu takımın yetiştirdiği pek çok futbolcunun bugün Süper Lig'de, PTT 1. Lig'de oynadığını ama takımda kalanların oldukları yerde saydığını söyleyen Murat, bunun sebebini bir stadlarının olmayışına, insanların maça gelemeyişine bağlıyor ve bu kulübünün unutulma yolunda olduğunu söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi için Change.org Taksim Burhan Felek adresini ziyaret edebilirsiniz. İlkokul çocuklarını düşünerek başlatılan bir kampanya var sırada. Funda Erdemir tarafından başlatılan kampanyanın talebi okullardaki asfalt beton zeminlerin sökülmesi ve bunların yerine bahçeler yaratılması. Dünyada sürdürülebilir yaşam için çocukların doğayla bağının güçlendirilmesini gerektiğini söyleyen, çocukların dikkat ve öğrenme bozukluklarının daha çok doğada birincil deneyimle aşılabildiğini anlatan Funda gireceğimiz çocuklarımızın doğa ile sağlıklı ve güçlü bağlarının olmasına bağlı diyor. İki çocuk annesi olarak ebeveynlerin en öncelikli sorumluluklarından birinin bunu sağlamak olduğunu düşündüğünü söyleyen Funda'nın kampanyası da change.org.taksim.okulbahçesi adresinde. Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı ise Recep Tayyip Erdoğan, talebi ise Hayvanların hayatını değiştirecek olan 5199 sayılı kanunun olumsuz yönde değişmemesi. Hayvanların da insanlar gibi özgür yaşama hakkına sahip olduğunu, 5199 sayılı kanunu değiştirecek yasa teklifleri kabul edilirse, sokaklardaki kedilerin ve köpeklerin hepsinin sokaklardan toplanıp tel örgüler arkasına hapsedileceğini söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, bunun kabul edilmez olduğunu söylüyor ve hayvanların yaşam hakkı için başbakanın adım atmasını talep ediyor. Detaylı bilgi change.org hayvan hakları adresinde. Türkiye hala sınıflarda üniforma olmalı mı olmamalı diye tartışırken... Benzer bir tartışma konusu da Hayrettin Er isimli bir Change.org kullanıcısından geldi. Eğitim bir sene yönelik başlatılan kampanyada öğrenciler gibi öğretmenlerin de serbest kıyafet uygulamasından faydalanmasını ve resmi kıyafet zorunluluklarının maruz kalmamasını ve öğrencilere tanınan bu hakkın öğretmenlere de tanınmasını talep eden Hayrettin'in kampanyası ise Change.org Taksim Sivil Öğretmen adresinde. Evet son haberimizde Ferihan Ergüden tarafından başlatılan bir kampanya elektrik sayıcı değişiklik bedelinin kullanıcılardan tahsil edilmemesi için son yapılan değişikliklerle aya daşı satın alan firmanın sayaç değiştirmeyi zorunlu kılması üzerine kampanya başlatan Ferihan Ergüden bu değişikliğin firmaya kar amacıyla yapılıp yapılmadığını bilmediklerini fakat vatandaş olarak çalışan sayaçların yerine yeni sayaç almaya ve bunu cebinden ödemek zorunda bırakılmaya karşı yapacak bir şeyleri olmadığını öğrenen Ferihan, çareyi toplumsal baskı ve dikkati çekmek için imza kampanyası başlatmakta bulunmuş. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz siz de Ferihan'ın bu sayaçları zorla almak zorunda kalmasını istemiyorsanız change.org/sayac adresinden bu bilgileri bulabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin gündemi ve değişimler change.org'da ve hemen şimdi programında Kendini göstermeye devam ediyor. Siz de istediğiniz değişimi gerçekleştirmek istiyorsanız hemen harekete geçebilirsiniz. Haksızlıklara pabuç bırakmadığımız bir gelecek dileğiyle esenlikler.